Değerli seyirciler, Diyanet TV ekranlarından Düşüncenin Özü programından hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam İslam'ın doğru anlaşılmasında ve yaşanmasında sahabe örnekliğini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Şule Yüksel Uysal Hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum, iyiyim. Hocam bu akşam e, sahabe efendilerimizin, ashab-ı kiramın örneklerini biraz konuşacağız. E, onların tabii ki İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e olan bağlılıklarını, sevgilerini, fedakarlıklarını hepimiz biliyoruz. E, ama e, örnekliklerini de bizim için çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Ama buna geçmeden önce e, sahabe kimdir bir tanımlamayla başlayalım hocam. Sahabe kelimesi Arapçada arkadaş anlamına gelen kelimeyle aynı kökten türer. Bu bağlamda biz sahabeyi peygamberin arkadaşları diye çevirebiliriz. Peygamber efendimizi gören, onu görerek iman eden ilk nesli tanımlamak üzere biz bu kavramı kullanıyoruz. i̇bn Hacer El Askalani'nin tarifi Müslüman olarak peygamber efendimizi gören ve Müslüman olarak bu dünyadan göçüp giden kişi olarak karşımıza çıkıyor. Ama bizim bu teknik tanımın ötesinde Sahabe deyince genel olarak aklımızda kalması gereken şey Peygamber Efendimiz'i görerek ona iman eden ve vahyin inişine şahit olan ilk nesil Müslümanlar. Evet. Hocam sahabe efendilerimiz elbette ki onlar hani İslam'ın özellikle de doğru anlaşılmasında, yaşanmasında hayatlarıyla bize örnek olmuşlardır. Hatta her biri birer yıldız gibidirler efendimizin de tabiriyle. Peki bunların bu İslam doğru anlaşılmasında ve yaşanmasında sahabenin örnekliğinin önemi nedir? Şöyle ki aslında bizim dinimizde Kur'an-ı Kerim Allah tarafından gönderilen son dinin kitabı olarak özel bir yere sahip. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e indi. Peygamber Efendimiz'in diğer Müslümanlar yanında özel bir yeri var. Evet ama Peygamber Efendimiz'in dışında kalan ve ona inanan Müslümanım diyen herkesin eşittir Müslüman olarak benzer bir kıymete sahip olduğu gibi bir yanlış inanış var. Oysa ki dinde gelenek şeklinde yürüyen bir nakil var. Bu yüzden bütün Müslümanlarla sahabeyi aynı kategoride değerlendirmek aslında bir bakıma haksızlık olacak. Şöyle ki biz bugün Peygamber Efendimizin hayatını sadece kitaplardaki metinler üzerinden okuyup anlıyoruz. Peygamberimizin sünnetini hakeza yazılı metinler üzerinden anlamaya ve yaşamaya çalışıyoruz. Oysa ki ilk nesil Müslümanlar dediğimiz sahabeye baktığımızda Onların inen ayeti kerimenin neden indiğini yani sebebin üzülü ya da peygamber efendimizin bir sözü neden söylediği bir eylemi neden yaptığını yani sebebi vurudu yakından bildiklerini, gördüklerini, şahit olduklarını buna bağlı olarak da hem Kur'an'ı hem de sünneti anlama konusunda diğer Müslümanlardan daha farklı bir yerde olduğunu net olarak öncelikle tespit etmemiz gerekiyor. Bu tespitin ardından da zorunlu bir sonuç olarak sahabenin dini doğru anlama ve yaşaması konusunda bizden farklı bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili pek çok örneğimiz var. Ama bu örneklerin yanı sıra aslında bilmemiz gereken önemli şeylerden biri şu. Özellikle Peygamber Efendimizin bazı sahabileri cennetle müjdelemiş olması tabiri caizse Peygamber Efendimizin o kimselerin yaşayışını onaylamış olması anlamına da geliyor. Çünkü cennetlik olan, cennetlik olduğu peygamber tarafından bize bildirilen kişi doğal olarak doğru bir yaşam üzerinedir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde de Peygamber Efendimiz anlatıldığı gibi sahabenin de bazı özellikleri anlatılır ve takdir ifadesinde bulunulur. Mesela sahabenin tövbesinin kabul edildiği, Allahü Teala'nın onlardan razı olduğu, Allah Resulüne Allah'ın ve onunla beraber olan müminlerin yeteceği gibi pek çok takdir ifadesi Birincil olarak ashab için söylenmiştir. Bütün bunlar peygamber efendimizin yetiştirdiği bu neslin diğer Müslümanlardan farklı bir özellikte olmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca da son dinin çok farklı bir özelliği var. Ee, peygamberimizin hayatına baktığımızda peygamberimizin peygamberlik süresinin geçmiş peygamberlere oranla daha kısa olduğunu görüyoruz. 23 yıl kadar biliyorsunuz Risalet görevi ama Peygamber Efendimizin dinine getirdiği dine baktığımızda da şöyle bir fark var. Onun getirdiği din kıyamete kadar gelecek tüm zamanlar için bağlayıcı. Bu durumda 20 küsür yıl hayatta kalan bir peygamberin getirdiği dinin kıyamete kadar bütün zamanlar ve mekanlar için geçerli olması Peygamber Efendimizin ashabına çok büyük bir rolün düşmesini beraberinde getiriyor. Bu yüzden peygamberimiz ashabını özel olarak eğitmiştir. İslam'ı doğru anlayabilmeleri için temsil edebilmeleri ve İslam'ı doğru bir biçimde sonraki nesillere aktarabilmeleri için Allah-u Teala tarafından verilmiş bir görevden söz edebiliriz. Ve bu göreve bağlı olarak peygamber efendimizin ümmetini özel olarak yetiştirdiğinden bahsedebiliriz. Hatta İsa malimleri içinde karafi der ki Allah Resulü'nün başka hiçbir mucizesi olmasaydı eğer yetiştirdiği ashabı onun peygamberliğini ispat için mucize olarak yeterdi der. Baktığımızda Peygamber Efendimiz gerçek İslam dininin bir toplumda yaşanması ile ilgili olarak içinde yaşadığı toplumu bir prototip olarak şekillendirmiş, değiştirmiş, dönüştürmüş ve bunu bize örnek olarak bırakmıştır diyebiliriz. Burada şunu da net olarak ifade etmemiz gerekiyor. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de örnek olarak peygamber efendimize vurgu yapar. Evet birincil örneğimiz odur ancak peygamber efendimizin peygamber olması ve vahye doğrudan muhatap olması bakımından diğer Müslümanlardan farklı bir konumu var. O yüzden de onu örnek alma konusunda bazen bazı tereddütler de dile getirilebiliyor. Peygamberimizin örnekliğinin normal bir toplumda kadınıyla, erkeğiyle, zenginiyle, fakiriyle, genciyle, yaşlısıyla ve toplumun çok farklı kesimlerinde makez bulmasını biz ancak sahabe toplumunda görebiliyoruz. Bu yüzden de e, bir geleneğin devamı şeklinde nasıl ki Peygamber Efendimiz için yürüyen Kur'an ya da yaşayan Kur'an ifadesi kullanılabiliyorsa sahabe için de doğru sünneti, doğru dini yaşamaları ve yaşamlarıyla ortaya koymaları bakımından yürüyen sünnet şeklinde bir tanımlamanın kullanılması doğru olabilmeli. Bu yüzden Müslümanların dini doğru yaşama ve anlama konusunda bakacakları tek örneğin Peygamberimizin sünneti olduğunu söylememiz çok isabetli bir şey olmaz. Beraberinde Peygamberin ashabının yaşamı da Müslümanlar için anlam ifade etmektedir. Bu yüzden hadis alimleri asabın sözlerini ve davranışlarını da sünnet kategorisinde değerlendirirler. Fıkıh halimleri sahabe kavlini fıkhın temel kaynaklarından biri olarak kabul ederler. E bu haliyle sahabe hayatı, sahabe örnekliği bir Müslüman için vazgeçilmezdir diyebiliriz. Evet. Hocam tabii ki burada sahabenin bir anlamda da Peygamber Efendimizle olan aslında iletişimi ilişkisi bağda bizim de İslam'ı doğru anlamamız noktasında çok önemli bir yere sahip. Biraz kısaca nasıl bir aralarında nasıl bir ilişki vardı eenddimimize göstermiş oldukları o saygının sevginin bağlanının tezahürleri nelerdi? Kur'an-ı Kerim tarafından Allah'a itaat gibi Allah Resulüne itaat sorumluluğu da zaten Müslümanlara bildirilmişti. Ama itaatle beraber hem yine Kur'an-ı Kerim'de hem de Peygamber Efendimizin uyarılarında bir de peygamberi sevme sorumluluğumuz var. Sevme ve sevginin zorunlu olarak beraberinde getireceği tabi olma, verdiği hükme razı olma, itaat etme gibi kavramların Ashabın hayatında çok net bir biçimde gözlemlenebildiğini görüyoruz. Bazılarında sevgi daha çok duygusal bir biçimde tezahür ederken Hazreti Ömer gibi bir e yönetim konumunda da olan sahabilerde farklı şekilde de tezahür ediyor. Hükmüne uymayanın mesela kellesini almak dini bir hassasiyet olarak peygamberin hükmüne tabi olma şeklinde kendini gösterebiliyor. En önemli olarak karşımıza çıkan duygusal ve sınırsız bir sevgiyle bağlılık var. Bunun beraberinde bu sevginin beraberinde getirdiği sözünden hiçbir biçimde çıkmama onun davranışlarını çok yakın takip etme, davranışlarını ya da sözlerini kaçırmamak için ellerinden gelen tedbiri alma gibi tavırlar karşımıza çıkıyor. Mesela Hz. Ömer Medine'nin biraz dışında yaşıyor. Her gün gelip Peygamber Efendimiz'le birlikte olma imkanı yok. Komşusuyla nöbetleşe Peygamberimizin mescidine geliyor ki hiçbir şey kaçırmayayım diye. Peygamberimizin yaşamının sonlarına doğru Müslüman olduğunu bildiğimiz son yaklaşık 4 yılını Ebu Hureyre birlikte geçiren Ebu Hureyre mesela karın topluğuna peygamberimizin yanında durmaya razı oluyor ve hiçbir biçimde peygamberimizden ayrılmıyor. Peygamberin verdiği görevleri eksiksiz bir biçimde yerine getirme arzusu var ve bir de özellikle onun vefatından sonra Abdullah bin Ömer örneğinde de gördüğümüz gibi sünnete tabi olma bağlamında dini bir sorumluluk olmayan alanlarda bile sırf onun hatırasını yaşatmak için onun gittiği yollardan gitmek, işte ayak izlerini onun izlerine rastlatmaya çalışmak gibi duygusal sahiplerle ortaya konan eylemleri de görüyoruz. Tüm bunlar peygamberin dini bakımdan bu dinin yaşanması açısından konumunu net bir biçimde kavramış olmayı ve bu kavrayışa bağlı olarak bir kısmı görev icabı dini bir sorumluluk bilinciyle ama bir kısmı da peygamberi gören ve onun sevgisi gerçekten kalbine düşen Müslümanlar grubu olarak özellikle sahabide de kendiliğinden ortaya çıkan davranışlar olarak karşımıza çıkıyor. Hocam tabii ki onların bu gayretleri neticesinde elbette ki sünnet bize kadar çok doğru ve korunmuş bir şekilde ulaştı. Evet. Hepsine rahmet olsun diyoruz. Biraz ben bugün de Peygamber Efendimiz'in çok yakından tanıyan bir sahabinin örnekliğinden yola çıkarak Efendimiz'e, sahabenin bakışını biraz detaylandırmak istiyorum. Peygamber Efendimiz'in vefa, doğumundan vefatına kadar onun yanında olan bir sahabe var. Bu bir hanım sahabe. Evet. Ümmü Eymen. Ve onun da biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e her an hayatın pek çok döneminde hep yanında olan bir insan. Evet. Belki onun kadar peygamberi tanıyan bir insan yoktur diyebiliriz. Onun da hikayesiyle başlayalım isterseniz. Habeşistan'da başlayan bir hikaye ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Hane-i Saadet'ine uzanan çok ilginç bir hikaye. Biraz bundan, bundan bahseder misiniz hocam? Evet. Şimdi ee, sahabenin e, örnekliği konusunda verilebilecek en güzel örneklerden bir tanesi kanaatimce Ümmü Eymen'dir. Şöyle ki bir sahabeyi anlatırken haklı olarak doğal olarak dört halife gibi, aşere-i mübeşşere gibi, peygamber efendimizin kıymetli hanımları gibi biraz daha meşhur olanlardan anlatmaya başlıyoruz. Evet. Ve Ümmü Eymen'e belki de sıra gelmiyor çoğu zaman. Oysa ki Ümmü Eymen'in hayatına baktığımızda aslında toplumda çok baskın bir şahsiyet. Değil. Birincisi kadın olması sebebiyle, ikincisi e, peygamber efendimizin azatlı bir kölesi diyebiliriz. E, hanımlar için cariye kavramı kullanılıyor biliyorsunuz. Ama yaş itibariyle peygamber efendimizden büyük olduğu için onun çocukluğunda onun bakımını da üstlenmiş. Bu sebeple dadısı şeklinde vasıflandırıyoruz. E, bir diğer önemli konu. E, Kureyşli değil ya da Arap değil Habeşistan kökenli bir kişi. Peygamber Efendimiz doğduğunda Ümmü Eymen, Peygamber Efendimizin dedesinin evinde bir hizmetli olarak istihdam edilmekte. O yüzden Peygamberimizin doğumuna şahit olmuş bir kişi. Babası ve babasının vefatının ardından da Peygamber Efendimiz ve Hazreti Halime'ye miras olarak kalmış bir kişi. Peygamber Efendimizin bakımında yakından bakımıyla yakınından ilgileniyor ve Peygamberimiz 6 yaşında annesiyle beraber Medine'ye ziyarete gittiğinde yanlarında Ümmü Eymen de var. Medine ziyareti dönüşünde Peygamber Efendimiz annesini kaybederken yanlarında Ümmü Eymen var. Dedesinin yanına geldiğinde, dedesini kaybedip amcası Ebu Talib'in yanına evine geçtiğinde yine Ümmü Eymen var. Ne zamana kadar? Hazreti Hatice ile evleninceye kadar. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evlendiğinde gerek yaşı itibariyle bir hizmetçiye ihtiyacının kalmamış olması, gerekse Hazreti Hatice'nin varlıklı bir insan olması ve evde başka hizmetçilerin bulunması ama aynı zamanda Peygamber Efendimizin Ümmü Eymen'e duyduğu sevgi ve saygının, hürmetin gereği Peygamberimiz onu azat ediyor. Azat ettikten sonra da evlenmesini sağlıyor. Ve aslen Medine'den olan bir kimseyle Ümeymen'i evlendirmiş oluyorlar. Ümeymen bu evliliği ve azad edilişinin ardından Peygamberimizin yanından uzaklaşıyor. Ama Eymen isimli çocuğunu dünyaya getirip eşini kaybettikten sonra kısa bir süre sonra tekrar Peygamber Efendimizin tabiri caizse kanatları altına yeniden sığınıyor. O zamandan sonra da e, Peygamber Efendimizle neredeyse her daim beraber vahyin ilk inişine tanık oluyor. Evlatlarını kaybedişine, işte Hazreti Hatice'nin vefatına, diğer evliliklerine, evdeki bütün farklı olaylarda, yeni olaylarda Ümmü Eymen Peygamber Efendimizin hemen yanı başında. Evet. Hocam şimdi biraz önce size söylediğiniz çok farklı bir toplum. Peygamber Efendimizin bulunduğu e, toplumda çok farklı özellikleriyle öne çıkan sahabe efendilerimiz var. Ve her birinin tabii farklı yönleriyle bize örneklik etmekteler. E, bu anlamda Ümmü Eymen'e baktığınız zaman, onu diğer sahabelerden ayıran, farklılaştıran özellikleri nelerdir? Ümmü Emen, biraz önce de söylediğimiz gibi doğumundan e, pe peygamberimizin dünyaya gelişinden peygamberimizin vefatına kadar peygamberimizin ailesinde bulunan bir kişi. Sütenne'de bulunduğu bir dönem Tabii ki peygamberimizden ayrı kalıyor. Kendisinin evlenip Medine'ye gittiği kaç yıl boyunca tabii ki peygamberimizden ayrı kalıyor. Ama biraz daha büyük baktığımızda peygamberimizin mesela eşlerine baksak peygamberimizle belli bir süre birlikte olmuşlar. Veya bazı Müslümanlara baksak belki peygamber efendimizin çocukluğunda peygamberimizle birlikte değiller. Ama e, bu uzun süre boyunca peygamberimizle birlikte olmak Ümmü Eymen'e farklı bir birçok. E, Ayrıcalık kazandırıyor çünkü peygamberimizin her haline şahit neredeyse. Bir diğer önemli konu Ümmü Eymen evin hizmetçisi konumunda olduğundan dolayı her daim peygamberimizin yanına rahatlıkla girip çıkabilen evde olan her tür olaya yakından şahit olabilen bir konuma sahip. Çocukluğundan itibaren onu tanıdığı için çocukluğu nasıldı, gençliği nasıldı, evlendikten sonra değişti mi, olgunlaştı mı veya yalnızken nasıldır insan içine çıktı nasıldır, üzüldüğünde nasıldır bütün bunların ayrıntılarını görebilecek bir e, imkana da sahip. Bu imkanların ıı, hani biraz önce söyledik ya peygamberin e, eğitiminden geçmiş bir nesil diye bu imkanların Ümmü Eymen'in hayatına da doğrudan olumlu ve çok net katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki bakımdan Ümmü Eymen'in yeri diğer sahabilerden daha farklı bir yerde. Evet. Hocam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin herhalde siretini hayatını anlatırken Ümmü zikretmeden bir siret anlatmak mümkün değil, evet. öyle görünüyor. Biraz da Peygamber Efendimiz'le onların aralarında nasıl bir ilişki vardı, nasıl bir bağ vardı? Biraz örnekler üzerinden anlatırsanız evet. hocam. Ümmü Eymen'in yaşı itibariyle yaşını tam kaynaklardan net tespit edemiyoruz ama Peygamberimiz'in doğumu esnasında o evde bulunuyor olması doğal olarak Peygamberimiz'den yaşça büyük olmasını gerektiriyor. Ama bir de Peygamber Efendimiz'in ona annem ya da annemden sonra annemden diye bir hitabı var. Bu da aralarında sanki bir anne evlat ilişkisi olabilecek kadar takribi bir on yaş en azından bir yaş farkını beraberinde getiriyor. E, bu yüzden Ümmü peygamberimizin ilişkisini tabii ki bir ümmet peygamber ilişkisi ve ona onun sonucu olan hürmeti Ümmü her halinde görüyoruz. Ama onun beraberinde bir anne evlat ilişkisi var. Hem peygamber efendimizin Ümmü e yaklaşımında hem Ümmü peygamberimize yaklaşımında o durumu çok net hissediyoruz. Mesela yaşı peygamberimizden yaklaşık 10 yaş belki biraz daha fazla büyük dedik biraz önce. Ee, bazen peygamber efendimize biraz yüksek sesle sitem de edebiliyor. Peygamberimizin yanında bulunan Enes bin Malik anlatıyor mesela. Bir günüm meymenin yanına gitmiştik peygamberimizle. O peygamberimize bir e, İçecek ikram ettiğinde peygamber efendimiz almak istemedi. oruçta o yüzden mi almak istemedi yoksa içmek mi istemedi bilmiyorum ama o içeceği almayınca Ümmü Eymen bağırıp çağırmaya söylenmeye başladı diyor. Yani bu anlatı bana tam da bugünün annelerini hatırlatıyor. Hı, anne hani ben sana arasında, emek yemek getirmişim, vitamini var neden içmiyorsun falan gibi. Bu hal mesela Ümmü Eymen'in peygamberimizin yanında sanki anne otoritesine benzer bir otoritesine işaret ediyor. Peygamberimizin de ümmü eymenle şakalaştığını, onu kızdırdığını görüyoruz. Mesela bir defasında peygamberimizden ihtiyacı olduğu için bir deve istiyor. Peygamberimiz de evet sana bir devenin yavrusunu vereceğim deyince Ümmü Eymen yine celalleniyor. Ben deve yavrusu istemem, o beni taşıyamaz, bana gerçek bir deve ver diye. Peygamberimiz böyle şakayı ısrarla sürdürünce Ümmü Eymen durumu anlamamış. Sonra peygamberimiz açıklıyor her deve bir başka devenin yavrusu değil midir diye. Böyle aralarında tatlı bir atışmaya benzeyen, işte sevginin ve samimiyetin nimiyetin beraberinde getirdiği şakalaşmayı kaldırabilen bir ilişki görüyoruz. Ama bunların beraberinde Ümmü Eymen'in tam bir anne şefkatiyle peygamberimize sahip çıktığını görüyoruz. Bazen aşırı duygusal, ne zaman peygamberimiz ağlasa onun da gözleri yaşarır biçimde. Bazen peygamber efendimizin evine gelip de çokça yemek yiyen bir kişiyi azarlayacak bir biçimde. Allah Resulü'nü aç bırakan la ilgili bir beddua benzeri bir ifadesi var. Yani böyle bir çocuğunu sevip kollayan anaç bir kadın tavrı ama bu anaçlığının ve duygusallığının yanında da her daim peygamberin yanında olma yani o sevgi gereği peygambere itaat etme, onun hükümlerine tabi olma, onunla beraber olma konusunu da net olarak görüyoruz. Ee, mesela peygamberle beraber Uhud savaşındadır, evet. peygamberle beraber Huneyn savaşındadır. Peygamberimizin etrafında bir karmaşa sonrası hem Uhud'daki hem Huneyn'deki Müslümanlar dağılınca geride kalan, peygamberle sabit kalan kişiler arasında ısrarlı ümmeymenin adı anılır. Hatta Uhud Savaşı'nda Müslümanlar dağılıp da kaçışmaya başlayınca Ümmü Eyme'nin bu yün eğrilen bir alet var. O aletin ismi öreke diye geçer. Erkeklere hitaben biraz da hakaret içerikli bir biçimde alın siz bunu, siz yün eğirin de verin kılıçlarınızı ben savaşayım diyerek Müslümanları yeniden savaş meydanına doğru teşvik ettiği anlatılır. Bu da Ümmü Eyme'nin sadece bir kadın duygusallığı, anne içgüdüsü, Ile Peygamberimize tabi olmadığı peygamber savaş meydanındayken onu yalnız bırakmayı yüreğine içine sindiremediğini ve belki bazı zamanlarda erkeklerden daha cesur ve metanetli durduğunu göstermesi bakımından önemli bir örneklik diye düşünüyorum. Evet ya yani hem sevgisi, bağlılığı hem de yardım ve destekleriyle hep peygamberin evet. yanında olmuş ve ona çok yakın bir kadın. Ama burada bence biraz da şu açıdan baktığımız zaman işin aslında hem İslam hem Müslümanlar açısından da belki bir gurur vesilesi olabilecek bir yönünde de olduğunu görüyoruz Ümmü Çünkü o dönemde hem Ümmü Eymen bir köle. Hem bir siyahi hem bir kadın evet. yani o dönem için dezavantaj olarak görülen bütün özelliklere sahip biri. Evet. Ama bütün bunlara rağmen onun dirayetli ve güçlü bir kadın olarak ortaya çıkması gerçekten bu da yine İslam'la belki de açıklayabileceğimiz, İslam'ın verdiği o özgüvenle açıklayabileceğimiz bir husus. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Evet sizin de söylediğiniz gibi Hümeymen aslında e, bulunduğu konum itibariyle toplumun en dezavantajlı gruplarından. İslam gelip de insanların bakış açılarını değiştirmeden önce kadın olmak o dönemde erkeklerin yanında ikinci sınıf olmak demektir. E, Arap olmamak ister siyahi olun ister beyaz olun her halükarda ikinci sınıf olmak demektir. Köle olmak özgürlerin yanında zaten hiçbir biçimde hak sahibi olmamak demek tüm dezavantajları üzerinde barındıran bir insan. Aslında bugünün e, insanı bakımından bakılırsa tabiri caizse e, duygusal açıdan çöküş yaşamaması için hiçbir neden yok. Evet. Yanında annesi babası yok. Köle konumunda köleliğin yanında siyahiliği var. Beraberinde kadın oluşu var. Hiçbir biçimde ayağa kalkabilmesi ve var olabilmesi düşünülemeyecek gibi. Ama e, hepimizin de bildiği üzere İslam öncelikle insanları insan olma bakımından eşitledi getirdiği bu yeni dinle. Bu eşitlik özellikle Müslüman olan kimsenin doğal olarak bu dezavantaj sayılan durumları yok saymasını beraberinde getiriyor. Ama Peygamberimizin hemen yanı başında var olmak da bu eşitliği net olarak görebilmek ve yaşayabilmek adına da önemli. Yani bu prensipler dinimizde var evet ama hayata taşıma konusunda bu prensipleri içselleştirme konusunda bütün Müslüman Müslümanlar hepimiz aynı duyarla sahip değiliz. Ama Peygamber Efendimiz kadınla erkeğin, köleyle özgürün, Arapla Türkün ya da bir başka ırkın arasında hiçbir fark olmadığını ortaya koyarak aslında Ümmü Eymen'in sahip olduğu bütün dezavantajları yok etmiş durumda. Ama burada Ümmü Eymen'e haksızlık etmek doğru olmaz. Evet bu dezavantajlar yok edildi ama Ümmü Eymen de hiçbir zaman bu dezavantajlar yok edildi diyerek sınırları zorlayan, peygambere sevgi ve itaatini sıkıntıya sokacak, bir Müslüman'ın ortaya koyması gereken davranışlardan farklı, olumsuz bir şey ortaya koymamıştır. Ümmü İmenin hayatına baktığımızda şunu görüyoruz. Evet önceden köleydi sonra azat edildi ama Peygamber'e karşı sevgi, saygı, hürmet ve itaatinde hiçbir olumsuz şey görmüyoruz. Veya Peygamber Efendimiz'e duygusal bağlılığı biraz da imanının gücünden geliyor ki bu yüzden hayatının her aşamasında bu Vefayı, sevgiyi, bağlılığı görebiliyoruz. Bu yüzden de Ümmü Eymen'in sadece İslam'ın getirdiği yeni düzen sebebiyle belli haklara kavuştuğunu ve ayakta durabildiğini söylememiz doğru değil. Peygamberin üzerinde emeği olan ama onu en yakından tanıyan bir kişi olarak belki ona en fazla güvenen, ona çok fazla duygusal olarak yakınlık hisseden ve hiçbir biçimde ondan uzak kalmayı düşünemeyen bir kişi. Bu halleri de Ümmü Eymen'in tabii ki artıları olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de Peygamber Efendimiz yanında çok kıymetli, çok özel bir yere sahip. Evet, Hocam hani i Saadet'te çok vakit geçirmiş ve orada çok bulunmuş Peygamber'e de kendisini annem dediği bir kadın Ümmü Eymen. Dolayısıyla burada peygamberle olan bu yakınlığından dolayı elbette ki onun siretinden, onun yaşayışından da etkilenmiş bir sahabe hanım. Bizim Ümmü Eymen'in hayatından alabileceğimiz örnekler nelerdir? peygamberin haneyi saadetine çok yakın. Evet bu sebeple de peygamber efendimizin ailesinde gerçekten söz sahibi bir kadın. Yaşı itibariyle evin annesi ya da babaannesi konumunda bir yere sahip. Bu yüzden de belli bir yetkinliği de var aslında. Ama peygamberimizin hanesine yakın oluşu sadece peygamberimizin dadısı olmakla ilgili değil. Sonrasında Ümmü Eymen birinci eşini kaybettikten sonra peygamber efendimizin Efendimizin, kim cennetlik bir kadınla evlenmek istiyorsa Ümmü Eymen'le evlensin tavsiyesinin ardından Peygamberimizin azatlı kölesi Zeyd bin Harise'nin Zeyd bin Haris'in eşi oluyor ve Zeyd peygamberimizin çok sevdiği bir kişi. Bu evlilikten Üsame bin Zeyd dünyaya geliyor. Üsame de peygamber efendimizin çok sevdiği tabiri caizse torunlarıyla bir tuttuğu bir kişi. Bütün bu vesilelerle de peygamberimizin ailesine bir nebze daha yaklaşmış oluyor. Burada hem Peygamber Efendimizin vefat eden kızları ya da vefat eden Hazreti Hatice gibi eşlerinin techiz ve tekfininde fazlaca rol alıyor. Buna tabii ki peygamberin çok yakınları ancak müdahil olabilir. Peygamberimizin kızlarının evliliğinde onlarla ilgileniyor, çeyizleriyle ilgileniyor vesaire. Bütün bunlar peygamberimizin hayatının ve ahlakının bir insanda nasıl şekilleneceğini göstermesi bakımından tabiri caizse Hazreti Ümmü Eymen'in hayatında resmedilmiş oluyor. Ümmü Eymen'in hayatıyla ilgili konuşurken şu konu bir hatırlatma yapmayı anlamlı buluyorum. Biz herhangi bir hanım sahabiden bahsederken sanki hanım sahabiler hanımlara örnektir. Ama erkek sahabiler hem hanımlara hem erkeklere örnektir gibi bir bakış olabiliyor. Ümeymen'in hayatına baktığımızda ve diğer tüm hanım sahabilerin ve tüm erkek sahabilerin Kadın erkek ayrımı yapmadan bütün Müslümanların alabilecekleri şeyler olduğunu görüyoruz. Biraz önce söyledik bir taraftan anne duygusallığı var ama bir taraftan da savaş meydanlarında erkeklere... E, uyarıda bulunan erkekleri tekrar savaş meydanına savaş meydanına yönelten bir otoritesi var. Bunlar bugünün bakış açısıyla bir kadında çok da kolay beklenebilen şeyler değil. Hanımlar denince daha çok işte nezaket, zarafet vesaire gibi konulardan bahsediliyor. Erkekler denince cesaret, yiğitlik, mertlikten bahsediliyor. Oysa ki o toplumda kadın erkek farkı olmadan ahlaki erdem dediğimiz her şeyin hem kadın hem erkekte bulunduğunu ve bunun da tavsiye edildiğini görüyoruz. Ümmü Eymen'e bakacak olursak öncelikle duygusallığını zikredeceğiz. Bir kere peygamberimize sevgisi gerçekten çok önemli. Hayatında peygamberimize duyduğu sevgiyi çeşitli vesilelerle gösterdiği gibi peygamberimizin vefatından sonra da çok fazla ağlayarak ve peygamber efendimizin vefatının ardından yazdığı bir şiirle bu sevgisini dile getirmiş olacağız. Hatta o bu kadar ağlayınca Hz. Ömer'le Hz. Ebu Bekir ey Ümmü Eymen, bilmez misin ki Allah katındakiler peygamberimiz için dünyada olanlardan daha hayırlıdır diye onu teselli etmeye çalışınca Ümmü çok güzel bir sözü var. Evet biliyorum ki Allah katındakiler dünyadakilerden daha hayırlı ama ben gökyüzünden vahyin kesilişine ağlıyorum diyor. Bir taraftan peygamberden ayrılık ve bunun verdiği duygusallık ama öte taraftan Ümmü Eymen'in sahip olduğu bir geniş ufuk söz konusu. Yani evet peygamberi kaybetti ki bu gerçekten çok acı ama peygamber aynı zamanda Allah'la iletişimimizi sağlayan bir kişiydi. Artık gökten bize vahiy inmeyecek bu da başka bir acı ve Ümmü Eymen'in bu sözü gerçekten Ümmü Eymen'in büyüklüğünü göstermesi bakımından çok önemli. Yeri gelmişken burada şeye de işaret etmek isterim. Hazreti Ömer'in vefatının ardından Ümmü Eymen'in söylediği söz de çok manidar. Hazreti Ömer döneminde biliyorsunuz İslam devleti çok güçlendi ve topraklar çok fazla genişlemişti. Hazreti Ömer'in o üstün yeteneği ve devlet başkanlığı sayesinde Hazreti Ömer vefat ettiğinde Ümmü Eymen İslam bugün zayıfladı diyor. Yani gerçekten de Hazreti Ömer'in sonrasında Müslümanlarının, o kadar güçlü bir biçimde aralarına hiçbir fitne girmeden. E o dönemdeki kadar sağlam bir biçimde yaşadıklarına şahit olamıyoruz. Bu da onun öngörülü halinin bir başka ifadesi. Bir diğer ifadesi Ümmü Eymen'in geniş görüşlülüğünün peygamberimizin vefatı esnasında oluyor. Peygamberimiz biraz önce isminden bahsettiğimiz Üsame bin Zeydi Şam taraflarına ordu komutanı olarak göndermek üzere orduyu hazırlatmış. Ama peygamberimizin hastalığı sebebiyle ordu yola çıkamamıştı. Başka bazı tartışmalar da vardı. Tam peygamberimiz vefat ettiğinde veya vefat etmesine yakın Ümmü Eymen bir haberci gönderip oğluna ordunun sefere çıkmaması gerektiğini söylüyor çünkü peygamber ölüyor diyor. Bu Peygamberini kaybeden bir ümmetin gittiği yerde seferde başarılı olamaması ihtimalini görmesi bakımından veya da peygamberin defne esnasındaki son görevlerde sahabenin daha fazla bulunabilmesi gerektiğini görebilmesi bakımından gerçekten Ümmü Eymen'in öngörüsüne işaret eden bir başka örneklik. Çünkü Ces sahabeler... Evet Anne Hazreti, Hazreti bu Ömer ve Ebu Bekir de dahil pek çok büyük sahabi bu komut, bu orduda sefere gitmek üzere hazırlanıyordu. Bu, bu acının içerisinde bu ferasete sahip olabilmek gerçekten çok ilginç değil mi? Özellik. Çünkü Peygamberimiz zaten bir süredir ölüm döşeğinde farklı doktorlardan alınan farklı reçetelerle bir şekilde iyileştirilmeye çalışılıyor. Namazı kıldıramıyor. Ümmet artık biraz da Peygamberini kaybedeceğini zannetmiş. Tabiri caizse belki bir hafta haftadır, 10 gündür akılları başlarında değil. Evet. Ama bunu görebilmek ve hızlıca ordu komutanına haber verebilmek. gönderebilmek gerçekten büyük bir dirayet örneği. Ee, ve Ümeymen konumu itibariyle yani o dirayetin beklendiği birisi değil. Daha yaşlı, Anne konumunda olduğu için belki daha duygusal olması beklenir. Haberi alır almaz onun da kendinden geçmesi beklenir mesela. Bu hali gerçekten çok kıymetli. Bir ama de, sonra ordunun tekrar gidip savaşı kazanması da aslında bu öldüğüünde ne kadar isabetli olduğunu evet, gösteriyor değil evet. mi? Oradan evet. da gerçekten e, tabii ki yaşanmadan bilemeyiz ama e, belki e, Ümmü Eymen uyarmasaydı da Peygamberimizi kaybetmenin acısıyla o ordu yola çıkmış olsaydı belki zafer dönülemeyecekti. Evet. Ayrıca da Peygamber Efendimizin defnine çok daha az Müslüman katılabilecekti. Bu bakımdan gerçekten çok yerinde bir uyarı. Ümmü söz ederken işaret etmemiz gereken çok önemli bir başka özelliği ise güvenilirliği. Ee, Peygamberimizi çok üzen önemli olaylardan bir tanesi ifki olayı. Evet. Yani aileyle ilgili çok önemli bir iftiranın atıldığı Müslümanların bir kısmının da münafıklara uyarak o iftiraları dillendirmeye başladığı bir dönem. Kişinin eşine güveni ne kadar yüksek olursa olsun aile için çok acı bir dönemdir. Peygamber Efendimiz bu dönemde kendisini daha çok rahatlatacak, kendi bildiğini başkalarının da ağzından duymasını sağlayacak bir biçimde bazı kimselere fikir soruyor. Yani Ayşe ile ilgili farklı bir şey söyler misiniz gibi fikir sorduğu üç kadından ikisi köle, yani Ümmü Eymen Azatlı köle birisi Hazreti Ayşe'nin kölesi Berire ama bir diğeri de Peygamber Efendimizin eşi ama aynı zamanda da halasının kızı Zeynep binti Cahş. Yani bir tarafta Kureyşli, Asil, Hür ve Peygamberimizin eşi Zeynep binti Cahş var fikir alınan. Diğer tarafta işte Siyahi Azatlı köle. Ümmü Eymen var. Yanında daha azad edilmemiş Hazreti Ayşe'nin kölesi, cariyesi Berire var. Yani burada da Peygamber Efendimiz'in biraz önce söylediğimiz insanları insan olarak eşitleme bakımından ne kadar doğru kararlar aldığını ve insanları nasıl onore ettiğini görebiliyoruz. Tabii ki Üç kişinin de verdiği cevap aynıdır. Ama Peygamberimizin görüşüne danışılacak kıymetli bir kişi olarak Ümmü Eymen'i görüyor olması onun hem doğru sözlülüğüne hem öngörüsüne hem belki görülmeyeni görme, satır arasını okuma bakımından hikmetine ve basiretine güvenini de gösterir. Bu bakımdan da Ümmü Eymen'in Peygamberimizin yanında güvenilir bir sırdaş olarak yeri ayrıdır. Kıymetli hocam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennetlik bir hanımla evlenmek isteyen Ümmü Eymen'le evlensin diye buyurmuşlardır ve bunun üzerine Hazreti Zeyd'le evlilikleri gerçekleşmiştir. Esasında bu da önemli bir mevzu çünkü yaşlı olarak kendisinden daha büyük biriyle evlenmesi söz konusu. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili olarak? Burası da aslında hem Peygamberimiz hem Hazreti Ümmü Eymen'in birbiriyle ilişkisinin niteliğini göstermesi bakımından çok önemli bir örneklik. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi ilk evliliğinden Eymen isimli çocuğu dünyaya gelen Ümmü Eymen eşi vefat edince çocuğunun elinden tutup peygamberin yanına sığınıyor tekrar. tabii ki peygamber efendimizin yanında e, azatlı kölesi e, evlatlık yasağı gelmeden önce de evlatlığım diye e, evladım diye ilan ettiği Zeyd bin Harise var e, ve burada Peygamber Efendimiz'in Ümmü Eymen'le ilgili yaptığı teşvik, Ümmü Eymen'i koruma ve kollama adına çok önemli. Çünkü o toplumda yaşı biraz ilerlemiş, bir evlilik yapmış, evlilikten sonra eşini kaybetmiş bir çocuğu var. Siyahi bir hanım, özellikle de azatlı köle olması bakımından belki de toplumda ikinci kez evlenmesi çok kolay olmayacak bir hanım. Oysa ki aile bizim dinimizin öğretilerine göre bir nimettir. Peygamber Efendimiz de kendi üzerinde bu kadar emeği bulunan bu hanımın yeniden evlenmesini canı gönülden istiyor. Ama e, bunu biraz da Ümmü Eymen'i e, saltif edecek şekilde dile getirince kim cennetlik bir kadınla evlenmek isterse Hazreti Ümeymenle evlensin diye. Burada peygamberimizin mesajındaki o inceliği görebilen de Zeyt bin Haris'edir. Yani dediğiniz gibi aralarında yaş farkı var ama geçmişlerine baktığımızda köle olmak, kölelikten sonra azat edilmek, peygamberin yakın terbiyesinde büyümek ve peygamberden çok fazla şey almak gibi konularda Ümeymenle Zeyd'in çok sağlam bir benzerlik var. Bu mesajın satır aralarını okuyan zeyt aradaki yaş farkını düşünmeden doğrudan evliliğe talip oluyor ve evleniyorlar. Bu evlilikten de Üsame dünyaya geliyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi. Hocam onun doğum sırasında da renk farkından kaynaklanan yine burada da bizim almamız evet. gereken bir mesaja vurgu var. E, o yüzden Ümeymen'in hayatı çok ilginç. Yani hayatın en zor alanlarıyla ilgili toplumda kırılması gereken en köklü ve yanlış inançlarla ilgili örneklikleri Ümeymen'in hayatında görebiliyoruz. Ümeymen siyahi bir kadın ama zeyt beyaz. Dünya gelen çocukları Üsame Siyahi Tabii e, o toplumda e, bunun örnekleri belki daha önce çok fazla görülmediği için insanlar tıpkı biraz önce söylediğimiz gibi Hz. Ayşe annemizle ilgili nasıl e, hiçbir delilleri, gerekçeleri olmadan konuşmuşlarsa Zeyt ve Zeyd'in ailesiyle ilgili de konuşuyorlar. Üsame'nin Zeyd'in çocuğu olmadığı iddiasını sıklıkla gündeme getiriyorlar. Bu bir taraftan Zeyd'i bir taraftan da eşi Ümmü Eymen'i doğal olarak ithal itham altında bulundurmak demek ama Peygamber efendimizin çok yakından sevdiği bu iki kişinin itham altında kalması da Peygamber Efendimizi derinden yer alıyor ama o dönemin şartlarında DNA testi yaptırarak Üsame'nin Zeyd'in çocuğu olduğunu ispatlamak mümkün bir şey değil ama o dönem kıyafet ilmi denen ve bu ilme sahip olanların kaif olarak adlandırıldığını bildiğimiz bir bilgi türü var bu kimseler insanların fiziki özelliklerine bakarak him um ahlaki özellikleriyle ilgili bir yorumda bulunabiliyorlar. Hem de soy bağları ile ilgili yorumda bulunabiliyorlar. Meşhur kaiflerden biri Zeyd ve oğlu Üsame'nin ayaklarını görüyor. Hmm. Muhtemelen bir öğlen uykusuna yatmışlar. Üzerlerinde örtü var. Başları dahil her yerleri kapalı. Sadece Zeyd'in beyaz ayakları ve Üsame'nin siyah ayakları görünüyor. Oradan geçen o meşhur kaif bu bundandır diyerek o çocuğu Çocuğun, o babanın oğlu olduğunu ifade etmiş oluyor. Bu olayın ardından Peygamber Efendimizin tabiri caizse çocuk gibi sevinerek gelip Hazreti Ayşe'ye bilgi verdiğini görüyoruz. Ey Ayşe e Kaif ne dedi biliyor musun? İşte Üsame Zeyd'dendir dedi diye sanki omuzlarından bir yük kalkmış gibi, sanki evlatlarının ailesini kurtarmış gibi o töhmeti onların üzerinden alınca gerçekten Peygamberimiz çok rahatlamış ve çok sevinmiş bir biçimde bu sevincini Hazreti Ayşe annemizle paylaşma ihtiyacı hissediyor. Bu Üsame'nin siyah siyahi oluşu daha sonra ordu komutanı olması vesaire konusunda da bazı Müslümanlar rahatsız ediyor ama Peygamberimizin getirdiği dinin çok köklü esaslarından bir tanesi o e, ırk bakımından kimsenin birbirine üstünlüğünün olmayışı esasının çok net uygulamalarını biz Ümmü Eymen, e, Zeyd ve oğlu Üsame'nin hayatında pek çok farklı vesileyle görmüş oluyoruz. Bu bakımdan da Ümmü Eymen'le Zeyd'in evliliği ve Üsame'nin dünyaya gelişi ve Üsame'nin Ehil olduğu için ama muhtemelen Allah Resulü tarafından bilinçli ve ısrarlı bir tercihle e, çoğunu Arap Müslümanların oluşturduğu bir orduya komutan olarak atanması da çok kıymetli bir. Hem de bir, çok genç bir yaşta değil mi hocam? Yaşı çok küçük ee, ve çok büyük sahabeler var evet. onu komuta ettiği. Yani Orduda. asalet itibariyle Kureyş'ten geliyor değil. İşte azatlı kölenin çocuğu nokta nokta o da o bakımdan aslında dezavantajlı gibi görünüyor. Ama zaten işte İslam'ın prensipleri gereği de bu prensiplerin sahabe toplumunda net olarak uygulanabilmesi gerekiyor. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz programımızın sonuna geldik. Ama birkaç kelimeyle isterseniz bizim sahabe efendilerimize, ashab-ı kirama karşı vazifelerimiz neler nelerdir diyerek bitirelim hocam. Şunu söyleyelim net olarak İslam'ı anlama ve yaşama konusunda tek örneğimizin Peygamber Efendimiz olmadığı bilincini kendimize ve topluma yayabilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde tek bir peygamber örnekliğinde bizim bu dini anlamamız mümkün değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz bir toplum içinde yaşadı. Bu yaşadığı toplumun içinde eşleri, çocukları, akrabaları, görevlendirdiği ordu komutanları, öğretmenleri, valileri vesaire vardı ve o toplumu özellikle kıyamete kadar var olacak olan ve geçerli tek din olan İslam'ın doğru anlaşılması ve yaşanması için yetiştirdi Peygamber Efendimiz. Yani e, kitaplar aracılığıyla da olsa sahabe bugün bizim de öğretmenimizdir. Biz Peygamber Efendimiz'in örnekliğinde gördüğümüz pek çok şeyi ve daha çok fazlasını e, birbirinden farklı konumlarda olan sahabilerin hayatında da göreceğiz. Bu yüzden e, dini öğretme bağlamında sadece Kur'an'ı öğretme ya da sadece peygamberin siyerini anlatma ya da sünneti anlatma değil, sahabenin bu dini nasıl anladığı ve yaşadığıyla ilgili olarak da e, emek vermeli ve bunu dini eğitimimizin içine dahil etmeliyiz diyelim. Kıymetli hocam programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler bir düşüncenin özü programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte oluncaya kadar hoşçakalın, Allah'a emanet olun.